Allahu Allah'tan rezim. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Alhamdulillahir Rabbi al-Azim. Aşeretü sallam ve ila jami' al-mbiyyî ve müstalîn. Ve ila jami' al-übiyyî. Alhamdulillahir Rabbi İnşallah bugün hep beraber. Allah'ın Halim ismini anlamaya çalışacağız. Allah'ın isimlerini öğrenirken Allah'ın ismi üzerimizde nasıl tecelli ediyor? Hep beraber onu anlamaya çalışıyoruz aslında. Yani Allah'ın güzelliği üzerimizde nasıl tecelli eder? Allah ile nasıl güzelleşiriz? Onu anlamaya çalışıyoruz. Esma'yı anlamaktan gaye budur. En güzel isimler Allah'ındır. İnsan da Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak Allah ile güzel olmalıdır. Ne kadar Allah'ın isimleriyle isimlenirse o kadar Allah ile güzelleşmiş olur, esma hüsnaya bölünmüş olur, Allah'ın isimleri onda tecelli etmiş olur. Bununla beraber Allah'a o nisbette yakın olur. O nisbette Allah'ın sevgisine layık olur. Din deyince, iman deyince önce anlamamız gereken nedir? Rabbimizdir. Bizi yaratan Rabbimizdir. Önce Allah'ın hakkını teslim etmek lazım. Allah ayet-i kerimede buyuruyor ki onlar Allah'ın hakkını takdir edemediler. Allah'ın hakını takdir edemeyenler kaybeder. Gönlünde Allah'ı layık olduğu yere koyamaz. Eğer tanımazsa, isimlerinden, Esma-ul Hüsnasından tanımazsa, gönlünde layık olduğu yere Allah'ı koyamaz. Dolayısıyla, Allah'ın kendisinden istediği gibi iman etmiş olmaz. Allah'ın hakkını takdir edemez, hakkını teslim edemez. Onun için, Allah'a iman ederken, imanımız Allah'ı tanıdığımız kadardır. Ne kadar Allah'ı tanıyorsak, imanımız o kadar olur. Ayet-i Allah buyuruyordu, Allah'tan layıkıyla ancak âlim kulları haşşet duyar. Kul ne kadar âlimse, ne kadar Allah bilgisine sahipse, ne kadar Allah'ı biliyor ve tanıyorsa, o nisbette Allah'tan haşyet duyar. Haşyet demek, huşu demektir. Büyüğün büyüklüğünden dolayı, kendisine duyulan saygı demektir. Haşyet, huşu. Bununla beraber, bu haşyetten dolayı, tüylerin diken diken olması demektir. Alimler, Allah'tan böyle karşıya duyar. Dolayısıyla Allah deyince kalbi ürperir. Gerçek manada Allah'a ne kadar alimse, Allah'ı ne kadar biliyor, ne kadar tanımışsa o nispette imani vardır. İmanın derecesi o nisbettedir. Alim birinin, Allah'ı bilen birinin Allah demesiyle Allah'ı bilmeyen, tanımayan birinin Allah demesi bir olur mu? Olmaz. Herkes kendi gönlündeki Rabbini zikreder Allah derken. Dolayısıyla her birimiz Allah derken gönlümüzde Allah bilgisi ne kadarsa, Allah'ı ne kadar biliyor, ne kadar tanıyorsa onu zikretmişiz. Ama layıkıyla kim zikreder, kim karşıt duyar? Alimler, bilenler yani. Öğrenmiş olanlar. Esmayı talim etmiş olanlar. Evet. أَلَّمَ الْآدَمَ اَسْمَاءَ كُلَّهَا buyurdu Allah. Allah Adem'e, insana bütün isimleri talim etti. Bu talim devam ediyor yalnız. Allah öz olarak bir çekirdek mesafesinde o esmanın marifetini vermiştir, bilgisini, ilmini vermiştir. Ama bu çekirdeğin büyümesi gerekir. Herkes burada o Allah'ın talim ettiği esmayı kemale erdirmeye çalışması lazım. O esmayla büyüyüp o esmayı üzerinde göstermesi lazım. Bunlar Allah'ın isimleridir. Ne kadar gönlündeki esma, bilgisine sahip olduysa, o kadar onu büyütebilir, o kadar onu sevebilir, o kadar onunla kemale erip Hazreti insan olabilir. Yoksa dinden gaye, imandan gaye, İslam'dan gaye bir takım emirler değildir. Allah her neyi ki emretmişse, hepsi de imani kemale erdirmek işindir. İmanın kemale erebilmesi için önce marifet lazımdır. Yani Allah bilgisi lazım. Onun için Allah'ın ilk emri de okudur. Oku, anla. Okumadan, anlamadan iman olmaz. Cahilin imanı olmaz. Cahilin aynı şekilde sofisi olmaz. Eğer biri cahilse o çok tehlikeli biridir. En büyük zulmü önce kendisine yapar. Cahil demek bir şey bilmeyen demek değildir. Cahil demek kendini bilmeyen demektir. Kendini tanımayan, Rabbini tanımayan demektir. Her türlü bilgiye sahip olabilir. On tane diplomasi de olabilir. Ama bütün bunlarla beraber kendini bilmiyorsa, Rabbini bilmiyorsa o kara cahil. Ama hiçbir şey bilmeyebilir, okuma yazması da olmayabilir. Rabbini biliyorsa, tanıyorsa, Rabbinden haşyet duyuyorsa o alimdir. Kim söyledi? Allah söyledi. Haşyet yoksa bilelim ki alim değiliz. Allah bize alim demiyor. Evet, hep beraber Allah'ın Halim ismini anlamaya çalışacağız. Allah Halim'dir. Allah Gafurun Halim'dir buyurdu. Allah Halimin Gafurdur buyurdu. Allah Halimin alimin Halim'dir dedi. Allah Gali'yün Halim'dir dedi. Bütün bunları tek tek hep beraber anlamaya çalışacağız inşallah. Halim demek Anlayabileceğimiz seviyeden söyleyeyim. Hoşgörülü demek, müsamahakar demek, müsamaha gösteren demektir. Yanlışa, hataya, kusura müsamaha gösteren demektir. Kızlığında ceza vermeyen demektir. Bununla beraber cezayı hak etse biri bile cezada acele etmeyen demektir. Bu isim Allah'a ait olunca onun hilmi, yumuşaklığı, hoşgörüsü, musamahası, cezalandırmaması rahmetinden ve muhabbetinden dolayıdır. Mesela insan da halim olur. Allah Halim ismini zaten Peygamberleri içinde kullandığı, bu bunu Hz. İbrahim için iki sefer kullandığı o Halim'di dedi. İki sefer Hz. İbrahim için, bir sefer Hz. İsmail için, bir sefer de Şuayb aleyhisselam için kullandı. İnsan Halim olunca nasıl olur? Yani Allah'ın Halim ismi kulda nasıl tecelli eder? İnsan yumuşak davranabilir hoşgörülü olabilir, müsamaha gösterebilir. Ama bütün bunlarla beraber bundan sıkıntı duyabilir. Çünkü Halim isminin manası, kök manası öyledir. Ağırlık demektir. Ağırlığı taşıyan demektir. Arapçadaki bir kelimeyi kök manasını anlayabilmek için hatların yerini değiştirip her biri hangi manaya gelir diye bakılır. Buna iştikak denir Arapça'da. Bu kelimenin iştikakına baktığımızda, özetle manası yük taşıyan demektir. Yükü yüklenen demektir. Ağırlığı yüklenen demektir. Ağırlık demektir. Halim olmak demek, yükü taşımak demektir yükü yüklenmek demektir. Yükü yüklenmeyi kabul etmek demektir. Fedakarlık yapmak demektir yani. Eğer bir halimse Allah'ın kullarına karşı o hilmi, o yumuşaklığı, o hoşgörüyü, o musamahayı, o affetmeyi gösterirken elbette ki bir yükü de yüklenmiştir. Eğer bunu Allah için yapıyorsa Asıl Allah'ın kendisine yüklediği yükü yüklenmiştir. Biz emaneti göklere, yerlere, dallara yükledik. Onlar yüklenmekten çekindiler. Ama insan bunu yüklendi. Eğer halimse bu hilmini Allah için gösteriyorsa emaneti yüklenmiş demektir. Emanetin hakkını veriyor demektir. Haml demek haml, hamile ya da. Yükü yüklenen demektir. Kadın hamile olunca çocuğun yükünü yüklenmiştir. Hamal demek, yükü taşıyan demektir. Ya da ayet kelimede geçtiği gibi şediylul mihal, ince hassas hesap yapan, inceden inceye hesap yapan manası alır. Hulm demek buluğa erenler için kullanılır, sorumluluğu yüklendi, buluğa erdi, kulluğun sorumluluğunu yüklendi manasınadır. Kısaca halim olmak, yükü yüklenmek demektir. Allah'ın kuluna yüklendiği sorumluluğu yüklenmek demektir. Allah'a kendisini halife yapan, Allah'ın kendisine nefettiği ruhun sorumluluğunu yüklenip, hakkını veren demektir. Eğer Allah, Allah'ın Halim ismi olmasaydı, hiç kimse için kurtuluş olmazdı. Eğer bir insanda Allah'ın Halim ismi tecelli etmezse, onun hali nasıl olur? Allah'ın herhangi bir ismi kulda tecelli etmezse kul nasıl bir hal alır? Hep beraber bunu anlayalım. Diyelim ki kul merhamet sahibidir, rahimdir. Diyelim ki kerimdir. Diyelim ki afudur. Ama halim değildir. Bu isimler onun üzerinde nasıl tecelli eder? Eğer kerimse ama halim ismi tecelli etmemişse yani hoşgörülü değilse müsamahakar değilse, affedici değilse, nasıl tecelli eder onda? İkram eder, ama hoşgörüyü göstermez. Ona kızar bir de. Sana ikram ettim deyip, bir de ona kızar. Bir de onu küçük düşürür, bir de onu rencide eder. Ama Kerim'dir. Kerim Allah'ın ismidir, ama Halim ismiyle beraber tecelli etmeyince, ne yapar onu onun başına kakar tek kelimeyle o onun için güzellik olmaz ne olur onun için Allah Ayşerime de buyurdu peşinden eziyet gelen bir sadakadansa güler bir yüz tatlı iki kelime ondan daha hayırlıdır ihram etme dedi Kerimliğini gösterme dedi niye Halim değil de ondan. Diyelim ki rahimdir. Bütün analar merhametlidir. Gönlü merhametle doludur. Hem de söylemiştim daha önce, 36 tane çocuğa bakacak rahmete sahiptir. Tabiri caizse gönlü rahmet doludur. Ama bakıyoruz, bu rahmetle dolu olan gönül, kendi çocuğuna davranırken şiddet uyguluyor. Dövüyor onu, kızıyor ona, ona beddua ediyor. Beddua ederken de gönlü rahmet doludur. Neden yapıyor onu? Rahmeti buna mani olmuyor. Buna Halim ismi gerekir. Halim ismi tecelli etmemiş. Rahim ismi tecelli etmiş ama Halim ismi tecelli etmemiş. Allah'ın Halim isminden mahrumdur. Beddua eder, ettiği beddua tutarsa en çok o özüldür. Çünkü rahimdir. Çocuğuna karşı merhametlidir. Ama kendini bundan alıkoyamaz, koyamaz, alamaz. Bedduasını da yapar, ona kızar. Çocuğunu döver, en çok gene o özüldür. Çünkü rahimdir. Niye yapıyor bunu? Bunun yanlış olduğunu biliyor mu? Biliyor. Çünkü Allah'ın halim ismi tecelli etmemiş. Allah'ın bütün isimleri bir kulda tecelli etmedikçe o kul insan olmaz. O kul hazreti insan olmaz. Ne olur? Böyle bir hilkat garibesi olur yani. Rahimdir ama halim olmadığı için o merhametini gösteremiyor. Halim ismi olmayınca rahim ismi gölgede kalıyor. Ona bakan bu zalimdir diyor. Çocuğuna zulmediyor. Çocuğuna beddua ediyor. Dolayısıyla o Allah'ın Rahim isminden istifade edemiyor. Bütün isimlerin en azından bir parça tecelli etmesi gerekir. Eğer tam tecelli ederse o kamil insan, Hazreti İnsan olur zaten. Aynı şekilde Afu ismi tecelli etse, Gafur ismi, Gafar ismi, tevab ismi tecelli etse de böyledir. Halim olmazsa ne olur? Hem affeder hem de ona kızar. Seni affettim ama gözüme görülme. Hem de onu kırar. Halim ismi tecelli etmemiş. Evet. Allah'ın Halim isminin tecellisi, rahmeti Muhabbetiyle beraber tecelli eder. O gafur olduğu için, o vedud olduğu için, o ilah olduğu için Halim'dir. Kuruna muamele ederken onun için. Kuru bin türlü hata yapsa Ya Rabbi sana döndüm dediğinde Allah Halim ismiyle tecelli eder. Onun için buyurdu Allah gafur ve Halim'dir. Allah mağfiret eder, bununla beraber ona yumuşak davranır, müsamaha gösterir, hatasını yüzüne de vurmaz. Niye böyle yaptın da demez. Olmamış gibi siler. Araplarda bir atasözü var. Halim insan neredeyse Nebi olacak dediler. Bu atasözüdür. Halim insan neredeyse Nebi olacak. Halim insan Nebi gibidir dediler. Nebiler Halim'dir çünkü. Yine başka bir atasözü, Halim olanlar güzel ahlakın efendileridir. Yani birinde Halim ismi tecelli etmişse, o en güzel ahlaklı olanların içinde onların da efendisidir dedi. Halim ismi bu kadar önemlidir. Bunun için ne buyuruyordu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Güzel ahlaklı olanlar gece sabaha kadar ibadet, gündüz oruçlu sevabı alır. Aynı şekilde sizin Allah'a en sevgili olanınız, ahlakça en güzel olanınızdır buyurdu. Demek ki Halim ismi bize Allah'ın sevgisini kazandırıyormuş. Bizi Allah'a sevgili yapıyormuş. Allah'ın isimleri nasıl tecelli eder? Nuzul sırasına göre Allah'ın Halim ismi 32. sıradadır. Yani şimdiye kadar 31 tane esmayı hep beraber anlamaya çalıştık. Bu 32.sidir. Önce ismi öğreniyoruz ve anlıyoruz. Allah'ın Halim ismi nasıl tecelli ediyor? Hangi isimleriyle beraber tecelli eder? Allah'ın Halim ismi bütün isimlerde tecelli eder. Allah Rahim olarak tecelli ederken Halim ismi beraber tecelli ediyor. Hem affediyor, hem ona hoşgörü gösteriyor, hem musamaha ediyor, hatasını, kusurunu yüzüne vurmuyor, olmamış gibi yapıyor, hem de Onu seviyor. Bu yanlışı yaptın, seni sevmiyorum demiyor. Katından kovmuyor, kıymetinden, değerinden herhangi bir şeyle eksiltmiyor. Allah'ın Halim ismi tecelli ettiği için. Affetmesi ayrı, bir de böyle muamele etmesi ayrıdır. Onun için bütün isimlerde Allah'ın Halim ismi tecelli eder. Halim ismi hep en önde gelir. Yani Allah'ın bir ismi tecelli ederken önce Halim ismi tecelli eder. Kuruna yumuşak davranır. Allah gafur ve halimdir buyurdu. Halim ve gafurdur buyurdu. İkisi ayrı ayrı ayetlerde. Bütün mesele kulun Rabbini kendisinden razı etmesidir. Allah'ın güzelliğini kendi üzerinde gösterebilmesi için önce o ismi bilmesi lazım. Sonra o ismi sevmesi lazım. Allah'ı o ismiyle sevmesi lazım. Allah'ı o ismiyle severse o isim onda o zaman tecelli eder. Çünkü o zaman iman etmiş olur da ondan. Yoksa iman etmemiştir. Halim olmayı sevmezse, halim olanı sevmezse ona iman etmiş olmuyor. Önce iman etmesi lazım, o ismi sevmesi lazım yani. Sevince o isim onun gönlünde tecelli eder. Tek başına tecelli eder mi? Etmiyor. Herkesin bunu anlaması gerekir. Zahiri olarak, bilgi olarak onu alırsın, öğrenirsin. Ama Allah'ın bir adeti vardır. Her şeyi bir sebeple, bir vesileyle yaratır. Bu isimlerini nasıl ikram eder, isimleri nasıl tecelli ediyor? Mutlaka bu isimlere sahip olan birinin gönlünden bunu alması gerekir. Nasıl alır? Halim olan birinin hilmini görüp ondan alması gerekir. Ondaki o Halim isminin nuru onun gönlünden tecelli ediyor. Ona Halim ismiyle muamele eder, bu durumda O'nun gönlünden Allah'ın Halim isminin tecellisi, nuri, O'nun gönlüne de tecelli eder. O kul, o diğer kuldan, kulun üzerinden Allah'ın Halim ismini sever. Böyle iman eder. Bu ismin tecellisini de böyle alır, O'nunla beraber Halim olur. Allah'ın adeti böyledir. Bütün sahabe, Resulullah Efendimizle beraber, bütün Peygamberlere tabi olanlar, bunu kendi peygamberlerinden almışlar. Kıyamete kadar da peygamber varislerinden böyle alınmaya devam eder. Ama birileri kibirlenip, işte ben okudum, öğrendim. Hadi yap bakayım, nasıl yapıyorsun? Eğer okumakla, anlamakla oluyorsa hadi yap. Mahrum olduğumuz şey budur. Allah onlar kendini müstahini görür, ihtiyaçsız görür. Benim ihtiyacım yok der. Buyurdu ki ayet-i kerimede, müşrikler dediler ki, bir beşer mi bizim hidayetimize sebep olacak, vesile olacak? Evet, Allah evet dedi, bir beşer. Bir beşer sebep olacak, vesile olacak dedi. Onun için buyurdu, de ki Allah'ı seviyorsanız, Allah'ı neyle seviyorsun? İsimleriyle. Esma-ı nasıl ile seviyorsun? Seviyorsan bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Tabi olmak ne demek? Onun gibi olmaya çalışmak demek. Resulullah Efendimizin ahlakına bürünmeye çalışmak demektir. Onun için buyurdu, ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderirdim. Din güzel ahlaktır dedi. Din deyince neyi anlamak gerekiyormuş? Allah'ın Resulü'nden böyle öğreniyoruz. Din güzel ahlaktır. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Allah Resulü için ne buyurdu? Sen azim bir ahlak üzeresin. Bunu anlamadıksa dini anlamamız, İslami anlamamız, imani anlamamız mümkün değildir. Önce seni yaratan Rabbini anlayıp hakkını kesin lazım. Yani sen güzeller güzeli benim Rabbimsin demen lazım. İsimleriyle onu övmen lazım, hamd etmen lazım, tesbih etmen lazım, tekbir etmen lazım. Yoksa kuru kuruya kendi gönlünde bir ilah hayal etmişsin, o senin putundur o Allah değildir. Sen ona Allah diyemezsin. Ve sen Allah bunu kabul etmez. Allah kendini kendi kitabında kendisi tanıtmış. Ben böyleyim diyor. Ben Halim'im. Ben Kerim'im. Ben Afu'um. Ben Rahman'ım. Ben Rahim'im diyor. Bunlar beraber bunu bir sefer söylemiyor. Söylerken onu beyan ediyor. Nasıl Halim olduğunu, nasıl Kerim olduğunu, nasıl Afu olduğunu beyan ediyor. Senin Allah'ın sana kendini tanıttığı gibi tanıman lazım ki, kabul etmen lazım ki iman etmiş olasın. Yetmez. Sen onun yeryüzündeki halifesi olarak onun İsimlerinin nuruna bürünmen lazım. Bunu alman lazım. Bunu yerine getirmen lazım. Bunun için de önce onu anlayıp, sevip, iman edip öyle alman lazım. Eğer biz Rabbimizi kendimizden razı edersek, Rabbimiz bizi severse, biz Rabbimize hakkını teslim edersek Allah bizim hesabımızı kendi üzerine alır. Resulullah Efendimiz bunu beyan ederken ne buyurdu? Kıyametten bir sahneyi anlattı. Buyurdu ki bir kulu huzura getirirler. Dağlar gibi günahı vardır. Sevabı da pek az. Cehennemi hak etmiştir. Üzerinde kul hakları vardır. Ama Rabbinin hakkını teslim etmiştir. Gerçek manada La ilahe illallah demiştir. Rabbinin hakkını teslim ettiği için Allah onun üzerindeki kul haklarını üzerine alır. Buyurdu ki, üzerinde hakkı olan bir kula yani, perdeyi açar, cennetten bir köşk gösterir. Kul der ki, ya Rabbi bu hangi peygamberindir? bir Allah buyurur ki, onu satıyorum. Senin olabilir. Diyor, kul ya Rabbi nasıl benim olur? Der. Allah buyurur ki, sen bu kardeşine hakkını helal edersen, bu senindir. Elbette ki kul seve seve o zor o dar günde böyle bir nimeti reddeder mi? Kabul eder. Allah niye onun hakkını bu şekilde ödüyor? Allah ödüyor hakkını. Ona bırakmıyor. Bıraksa da zaten ödeyemez. Çünkü o Allah'ın hakkını teslim etmiştir. Allah'a sen benim Rabbimsin demiştir. Yaptığı yanlışlar ne olursa olsun Allah hakkını üstüne almıştır. Onun için önce Allah'ın hakkı gelir. Bir kula haksızlık ederken de Allah'ın hakkını çiğniyoruz. Nasıl çiğniyoruz? Çünkü Allah onu yasakladı. zulmetme dedi. Haksızlık etme dedi. Önce Allah'ın hakkını çiğnemiştir. Ama kendine geldiğinde Rabbine döndüğünde Rabbini kendisinden eğer razı ederse Rabbinin hakkını teslim ederse Allah onun üzerindeki hakları üzerine alır. Hakkını öder. Ebedi hayatı kazanmak insan insan için hayattaki en önemli meseledir. En önemli meseledir. Eğer biri ebedi hayatını kazanmadıysa bütün dünyayı kazanmış olsa da o hiçbir şeyi kazanmamıştır. Çünkü hepsini bırakır ve gider. Hiçbir şeyi beraberinde götüremez. Ama Allah'ın rızasını eğer kazanmışsa, o her şeyi kazanmıştır. Onun kazanmadığı hiçbir şey de yoktur. Bunun için ciddi ciddi kendimizi hesaba çekmemiz lazım. Kendimizi kandırmadan, Allah'ı kandırabileceğimizi zannetmeden, yani nifaka, munafıklığa düşmeden, Gayabiz işi zorlaştırmak değildir. Tam tersine işi kolaylaştırmaktır. Ama ne buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Allah bir kuruna iki korkuyu yaşatmaz. Dünyada korkanlar, endişe edenler ahirette korkmaz ve endişe etmez. Ama dünyada korkup endişe etmeyenler ahirette korkar ve endişe eder. Korkup endişe etmemiz lazım. Kendimizi hesaba çekip Acaba gerçekten ben mümin miyim, müslüman mıyım, Allah'ın istediği sürat-ı müstakimde miyim demesi lazım. Deyip kendini hesaba çekmesi lazım. Bir eksiklik varsa onu düzeltmesi lazım, tamamlanması lazım. Bir yanlışlık varsa onu düzeltmesi lazım. Mesela bir an için kendimize şöyle soralım. Allah bizi diğer peygamberlerin döneminde göndermiş olsaydı ne yapardı? Mutlaka her birimizin bir cevabı vardır. Diyelim ki bizi Hazreti Adem'in döneminde gönderdi. Hazreti Adem'e yardım eder miydik? Onunla beraber olur muydu? Ona yardımcı destek olur muydu? Mutlaka her müminin vereceği cevap evettir. Nerede yaşadığı sıkıntıyı Hazreti Adem? Önce Allah ile yaşadığı sıkıntıyı... Kendi nefsine zulmetti. Sonra habil ve kabil için sıkıntıya düştü. Allah Hazreti Adem'e vahyetti. Çocuklarına söyle. Benim için kurban versinler, Benim için feda ettiklerini şu dağın yamacına koysunlar. Bir nur tecelli edecek. Kimin hangisini kurbanını kabul edersem o nur tecelli edince o kurbanlık yok olacak. Evet, ayette böyle geçiyor. Habil marının en güzelinden götürüp oraya koydu. Kabil de en kötüsünden nasıl olsa oraya götürüp koyacağım yok olacak dedi. Allah Habil'in kurbanını kabul etti, Kabil'inkini kabul etmedi. Bir ışık, bir nül tecelli ediyor, Habil'in kurbanını alıyor ama onunkini almıyor. Kabil ondan sonra zaten Habil'e kızıyor, kıskançlık yapıyor, seni öldüreceğim diyor. Habil ona Allah kurbanı ancak takva sahiplerinden kabul eder dedi. Sen Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getirmedin. Eğer orada olsaydık, Hazreti Adem'e yardım eder miydik? Nasıl yardım etmemiz gerekirdi? Kabile yardım etseydik, Hazreti Adem'e yardım etmiş olurduk. Allah yolunda yapacağın kurban, en güzeli olmalıdır. Huzura layık olmalıdır. Biri Allah için bir şey veriyorsa, onu Allah'a veriyor. Onun en güzel olması gerekir, en temiz olması gerekir. Şimdi de öyledir, eğer biri Allah'ın kullarına bu şekilde nasihatta bulunuyorsa, tavsiyede bulunuyorsa, analar, babalar, çocuklarına böyle tavsiyede bulunuyorsa, Hz. Adem'in döneminde olsaydı ona yardım ederdi. Yoksa Hz. Adem'in döneminde olsaydı yardım etmezdi. Ne derdiysen kendi işine bak, kendi hesabını yap derdi. Aynı şekilde Nuh aleyhisselam döneminde dünyaya gelseydik, ona yardım eder miydik? Bakıp kendimizi kontrol etmemiz lazım. Bir taraftan söyledim sadece. Nuh aleyhisselam karada gemi yapıyor. Bir kısmı onunla alay ediyor, dalga geçiyor. Bir kısmı delidir, bizi ilgilendirmez diyor. Bir kısmı biz kendi işimize bakarız diyorlar. Bir kısmı da ona yardım ediyor. Ona yardım edenler ona iman etmiştir ve gemiye onlar biniyor. Diğerleri gemiye binmiyor. 83 kişi. Onun döneminde olsaydık ona yardım eder miydik acaba? Yoksa beni ilgilendirmez adamın bir delini bir gemi yapıyor. Karada mı derdik? Aynı şekilde eğer Hz. İbrahim'in döneminde dünyaya gelseydik ona yardım eder miydik? Put demek sevilen şey demektir. En çok sevilen şey demektir. Şu andaki put dünyadır, paradır yani. Dünya madidir. Acaba Hz. İbrahim'in yanında durabilir miydik? Ona Nemrut'a karşı yardım edebilir miydik? Yoksa dur bakalım nasıl ateşe atacak deyip seyirci mi olurdu? Kendimizi hesaba şeklendiriz lazım. Aynı şekilde Hz. İbrahim, Hz. İsmail'i kurban ederken ona deli mi derdik yoksa başka bir şey mi derdik? Mesela Hazreti Yakub'un döneminde, Yusuf'un döneminde dünyaya gelseydik, yardım eder miydik acaba? Yusuf'u kuyudan çıkarmak için ona destek olur muyduk? Yardımcı olur muyduk? Var dedin ki Yusuf kuyudadır. Ne yapardık? Bütün bunların bir hikmeti vardır. Kuyuda demek, darda demektir. Bütün peygamberler için bu böyledir. Resulullah Efendimiz'in döneminde gelseydik, acaba ona yardım eder miydik? Gerçekten ebedi hayatı Allah'ın rızasını tercih edip onunla beraber olur muyduk? Hayatımızı ortaya koyar mıydık? Kendimizi hesaba çekmemiz lazım. Allah o ümmetleri bu şekilde imtihana tabi tutarken, bizim imtihanımız olmasın demek kulluk olur mu? İman olur mu? Bizim de böyle bir imtihanımız yok mudur? Olması gerekmez mi? Allah ne kadar Nebi göndermişse, Resul göndermişse, vahiyini taşısın diye göndermiştir. Vahyini açıklasın diye, beyan etsin diye göndermiştir. Vahyini yaşayıp örnek olsun diye göndermiştir. Peygamberler bunun içindir. Allah'ın vahyi peygamberden önce geliyor. Amaç vahiy, peygamber araçtır bu konuda. Vahyi taşıyan araçtır. Vahyi yaşayan, örnek olan araçtır. Yani kıyamete kadar taşınması gereken vahiydir. Kim onu taşırsa onunla şereflenir. Peygamberler vahiy ile şereflenmiş. Onun için Allah Yahudiler için ne buyurdu? Onları üstün kıldı. Ne ile üstün kıldı? Vahiy ile. Aralarından peygamber göndererek, vahiy vererek, onları da o vahiyin koruyucusu, taşıyıcısı yaparak üstün kıldı. Allah bu ümmete de aynı şekilde bu şerefi bahşetmiştir. Kime bahşeder? Kimi üstün yapar? Vahyi taşıyanları. Kıyamete kadar peygamber varisleri onun vahyini, Allah'ın vahyini taşır. Onunla beraber olanlar, nasıl ki geçmişteki pe peygamberlerle beraber olan kavim ne yaptıysa, aynısını yapmazsa sorumluluğunu yerine getirmemiş, artık orada yerini kendisi belirlemiş demektir. Eğer insan çok değerli bir mücevher taşısa o mücevher ona emanet edilip bunu falan yere götür, taşı dense ona. Ne yapar? Gözünü, gönlünü ondan ayırmaz. Gece yatarken bile onu düşünür, aman bir şey olmasın der. Çok değerli çünkü. Allah'ın vahyini taşıyanlar da böyledir, böyle olmalıdır. Onu bir ambele unutmamamadedir. O Allah'tan gelen hazineyi taşıyor. Hem en büyük şeref hem en büyük sorumluluktur bu. Allah ayet-i buyuruyordu, Ey müminler, Allah'ın yardımcıları olun. Allah'ın yardımcıları olmak demek, Allah'ın vahyini Allah'ın kullarına taşımak demektir. Bu tek başına yapılacak bir iş değildir yalnız. Sahabe Resulullah Efendimizle beraber bunu yapmıştır. Ve herkes bundan kıyamete kadar sorumludur. Ya onlar gibi yapar, yani imanını ispatlayıp, Allah'ı sevdiğini ispatlayıp, Allah'ın Resulüne tabi olur, onun yaptığı gibi yapar, ya da kendi kendini kandırır, kendi kendisine hile yapar. Şeytan ona hile yapar. Sen doğru yoldasın, sen şunu yaptın, senin için tamamdır. Sen bunu yapmışsın tamamdır, der, dedirtir. Bütün hayat bundan ibarettir. Peygamber gelmiştir, ilk insan, ilk peygamberdir. Allah'a davet etmiştir. La ilahe illallah demeye davet etmiştir. Allah'ı bilmeye, tanımaya davet etmiştir. Allah'ı sevmeye, Allah'a iman etmeye davet etmiştir. Diğerleri de karşılarında durmuş, ya alay etmiştir, dalga geçmiştir, düşmanlık yapmıştır. Ya da, Görmezden gelip yok saymıştır. Hayat bundan ibarettir. Allah Peygamberlerini örnek olarak gönderirken onları en güzel ahlaka büründürmüştür. Esmaul Husnatsı da onlarda tecelli etmiştir. Onlar Allah'ın isimleriyle bize örnektir, güzellikleriyle bize örnektir, ahlaklarıyla bize örnektir. Onun için Allah peygamberlerini bize örnek gösterirken, ahlaklarıyla örnek gösterir. Herkes safını bilmeli, safını belirlemelidir. Allah'ın huzurundaki safını belirlemelidir. Beni ilgilendirmez deyip uzak mı duruyoruz? Yoksa karşı tarafta durup düşmanlık mı yapıyoruz? Elimizle, dilimizle veya gönlümüzle yoksa Allah yolunda saf bağlayıp Allah'ın vahyinini mi taşıyoruz? Hidayeti mi taşıyoruz? İmani mi taşıyoruz? Allah'ın nurunu taşıyoruz? Nerede olduğumuza bakmamız lazım. Allah'ın Halim isminin geçtiği ayetleri hep beraber anlayacağız. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tusebbahu lehu istemavatu er ve onun Allah'ı 7 Gök yer ve bu ikisinin arasında burnanlar tesbih eder bu فِيهِنَّ fihinle ve شَيْءٍ men şeyin İlla Hatta dedi Allah, hiçbir şey yoktur ki O'nu hamd ile tesbih etmesin. Hiçbir şey yoktur ki O'nu övmesin, överek tesbih etmesin. O'nun emrine itaat etmesin. O'nun yolunda yürümesin, akmasın. Hiçbir şey yoktur. Her şey O'nun emrinde ve hükmündedir. Ve her şey onu tesbih eder, hatta ham bile tesbih eder, överek tesbih eder. لَا tesbih تَسْبِيهَهُ Ama dedi Allah, siz onların tesbihini derinlemesine anlayamazsınız. Belki yüzeysel olarak bir parça anlayabilirsiniz, ama bunu fıkh edemezsiniz. Yani derinlemesine tam olarak anlayamazsınız. ''İnnehu kâne halîmen gâfûrâ.'' Muhakkak ki o, Allah, halîm ve gafurdur. Bütün varlıkta, bütün varlığın üzerinde Allah'ı hamd ile ettiğini görürsün. Bununla beraber, Allah'ın bütün mahlukata karşı halîm ve gafur olduğunu görürsün. Ama dedi Allah, bunu tam olarak derinlemesine anlayamazsınız. Her şey Allah'ı tesbih ediyor demek, her şey Allah onu ne için yaratmışsa vazifesini yapar. Yani güneş her gün doğudan doğup batıdan batar. Hiçbir şekilde buna itiraz etmez, bu güneşin tesbihidir. Yaratılış gayesine uygun olarak hareket etmek demektir. Bütün varlık, yaratılış gayesine uygun olarak hareket eder. Tam bir teslimiyetle Allah'a teslim olmuştur. İtaat eder yani. Ama insan böyle değildir. Çünkü insana irade vermiş, onun tesbihini de hamdini de ona bırakmıştır. Tercih nedir demiştir. İnnellahı Yumsikus semavati ve muhakkak ki Allah gökleri ve yerleri tutuyor niye bu en tezula veleyin za in bu Min ahadin men be Eğer Allah onları tutmazsa bırakırsa yok olmaya terk ederse hiç kimse onu tutamaz, yok olmaktan kurtaramaz. Ve Muhakkak ki Allah halim ve gafurdur. Niye halim ve gafurdur? Eğer Allah hilmiyle muamele etmeseydi, hoş görmeseydi, mağfiret etmeseydi, onu tutmazdı. Yok olmaya terk ederdi yani. Velau ya'khizullahu <Sessizlik> en-nase bima kasebu. Eğer Allah insanları kazandıklarından dolayı, işlediklerinden dolayı eğer yakalasaydı, cezalandırsaydı, ma ala zehriha min davbe. Yaptıklarının peşinden hemen cezalandırsaydı, yani Allah halim olmasaydı, canlı varlık bırakmazdı. Eğer halim olmasaydı, yaptıklarından dolayı hemen cezalandırsaydı, canlı varlık bırakmazdı. Ve lakin yüakhiruhum ila acelin müsemah. Allah her birine bir ecel takdir etmiştir, belirli bir zaman takdir etmiştir, onu o zamana kadar tehir eder. Beydajaa aciluhum, onların ecelleri geldiği zaman ve in Allah ekan bi ibadihi basir. Allah, muhakkak ki Allah kullarını görendir görür görmüştür muameleyi ona göre yapacak. Eğer ertelemişse bu onu cezadan kurtarmaz. İnnellezîne tevellû minkum yevmel fekhal cem'ân. Bedir Savaşı'nı Allah anlatıyor. O iki topluluk karşı karşıya geldiğinde çarpıştıklarında nemez güzelhum şeytanı bir ma kesir onların işlerinde şeytan bir kısmı kendi elleriyle kazandıklarından dolayı şeytan onların ayaklarını kaydırmak istedi bin kişilik ordudan bu oh, Savaşı'nda bin kişilik ordudan üç kişisi Geri dönmüştü. Dürüp dururken olmamış demek ki daha önce onlar kendi elleriyle kazandıkları varmış, yanlışları varmış. O yanlışları onların gönlüne işlemiş. Bu yanlışları onları geri döndürmüş. وَلَقَدْ أَفَ اللّٰهُ عَنْهُمْ Yine de Allah onları affetti dedi. Buna rağmen Allah onları affetti. اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ Halim. Muhakkak ki Allah gıfurdur, bununla beraber Halim'dir. Hem affetti, hem mağfiret etti, hem yumuşaklıkla muamele etti. Allah imkan tanıyor. Eğer Halim olmasaydı bu imkanı tanımazdı. Sadece bundan dolayı cezalandırsaydı, nifakla, şirkle onu damgalardı. Harp belli mühürlerdi yani. ''Kul, ya ibadiyel lezine esrefü ala enfusiyin.'' De ki, ey kendi nefislerini israf eden kullarım, kendi nefislerini kendini harcan kullarım. ''La tehnetu min rahmetillah.'' Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. اِنَّ Allah يَقْفِرُوا الظُّنُوبَ جَمْيَعًا Muhakkak ki Allah bütün günahları toptan affeder. Affetmeyeceği hiçbir günah yoktur. Kime söylüyor Allah bunu? Kendi nefislerini israf eden kullarım dedi. Kendini harcayan kullarım. Kendini üç kuruşa harcayan kullarım. Dünya hayatına harcan kullar. Nefsinin arzusuna isteğine harcan kullar. Allah'ı bırakıp başka şeylere kul köle olan kullar demektir. Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Allah bütün günahları affeder. Her ne yapmışsan dön dedi Allah. Gel dedi. İnnehu huvel gafurur rahim. Muhakkak ki o Gafur ve Rahim'dir. Bütün günahları magfuret eder, olmamış gibi siler, üstüne bir de rahmetinin içine alır, rahmetiyle muamele eder. La yuakizukumullahu billagvi fi eymanikum. Allah sizleri ağzınızdan rastgele öyle çıkan yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutmaz. Ağız alışkanlığıyla yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutmaz. Bir şey yaparken valla böyle olmuş diyoruz. Bu böyle yani. Bu nasıl sizi sorumlu tutmaz? Velakin yu'azukum bima kesebet kulubukum. Ama dedi Allah bilerek kalpten, gönülden hesabını yaparak, düşünerek yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Vallahu gafurur halim. Muhakkak ki Allah gafur ve halim. o ağzınıza gelen yeminlerden sizi sorumlu tutmaz bunu istiler, magfuret eder çünkü Allah halimdir ağzınıza gelen yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutmaz bunu magfuret eder olmamış gibi siler ama bilerek yaptığınız yeminlerden dolayı da size yumuşak davranır Müsamaha gösterir, hoşgörü gösterir, çünkü halimdir. قول المعروف ومغفرة خير من صدقات يتبعها أذن. Tatlı bir söz, affetmek, hoş görmek. peşinden eziyet gelen sadakadan daha hayırlıdır. Vallahu ganiyon halim. Allah gani ve halimdir. Allah zengindir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Kullarına vermesine de ihtiyacı yoktur. Allah kurunu görüyor ve biliyor. Eğer ona ikram etmişsen ver demişse ona ikram etmiştir. Kulumu incitme dedi. Vereceksen halim olarak ver. Yoksa hem vereceksen bir de peşinden eza edeceksen, eziyet edeceksen, onu onun başına kalkacaksan, sana şöyle ikram ettim, şöyle ihsan ettim, iyilik yaptım diyeceksen yapmadık ya Allah. Güzel bir söz. Hoş görme, bağışlama peşinden eziyet gelen sadakadan daha kaybı dedi. Allah sana zenginlik vermişse, o konuda seni gani kılmışsa halim ol dedi. Ganiyün halim. Halim olarak bunu yapman lazım. Yoksa kerim olmuşsun, gani olmuşsun, halim olmamışsan kaybettin. Hiçbir işe yaramaz diyor Allah. Ama sadece halim olsam gene yeter dedi. Güler bir göz, tatlı bir dil, güzel iki kelime, bir hoşgörü, bir bağışlama, bir makfiyet peşinden eziyet gelen sadakadan daha hayırlıdır dedi çünkü. Halim davranmak daha hayırlıdır dedi. Allah biraz hakkındaki ayetleri beyan ediyordu. Ayet uzun. En sonunda Allah vesiyeten minallah allahu Alimun Halim dedi. Bu Allah'tan size bir tavsiyedir dedi. Son sözdür dedi. Bunu böyle yapın dedi. Çünkü Allah alim ve halimdir. Allah her şeyi bilendir. Bununla beraber hilm ile muamele edendir. Siz de bilerek yumuşak davranın dedi. Güzel davranın dedi. Öyle marın üzerine, mirasın üzerine öyle üşüşmeyin. Herkese hakkını teslim edin. Orada bulunanlara da, hak sahibi olmasa da, onlara da ikram edin. Buyurmuştu. Onları da mahrum etmeyin. Ve makane, ve makane istifaru ibrahime di ebihi illa an وَعَدَهَا اِيَّهُ İbrahim'in, Hazreti İbrahim'in babası hakkında af dilemesi, Allah'tan af dilemesi sadece ona verdiği bir sözden dolayıydı. Allah'tan senin için af dileyeceğim, bağışlanma dileyeceğim demişti. Bunun için Allah'tan af diledi. felemma تَبَيَّنَا لَهُ اَنَّهُ عَدُوٌ لِلّٰهُ Ne zaman ki Allah'ın O'nun Allah'ın düşmanı olduğu kendisine beyan olunca, anlayınca bunu, onun Allah için düşmanlık yaptığını anlayınca, Allah'tan dolayı İbrahim'in La İlahe illallah dediği için ona düşmanlık yaptığını anlayınca, Teberre'e minhû, ondan beri oldu, ondan uzaklaştı, ondan alakasını kesti inne İbrahim'e le halim. Muhakkak ki İbrahim çok ah eden ve halim biriydi. Allah halim ismiyle Hz. İbrahim'i isimlendirdi. Halim biriydi. Çok ah çeken evvah Bağrı yanık, içi yanan, cahil cahil yanan, aşkla, muhabbetle yanan, feryat eden, feryat eden ve halim. Derdi var. Allah ile derdi var. Allah'ın kullarının kurtuluşu için derdi var. İnne İbrahim'e ne halimun evahun Allah yine Hazreti İbrahim için söyledi. Muhakkak ki İbrahim halimdi. Bununla beraber evah ve meniv evet, çok ah eden bağrı yanık bir de meniv Allah'a dönen, Allah'a inave etmiş olan daima Allah'a döner. Münib. Derdi Allah olan. Ama bu sıfatını evvah ve münib'i halim olmaktan almış gibi görünüyor. Önce halim dedi. Halimun evvahum münib dedi. Kalu ya şu aybu Eselatu ilke te'muruke en nekruke ma ya'budu Hz. Hazreti Şuayb'ın kavmi, Hazreti Şuayb'a söylüyor. Ey Şuayb diyorlar. Sana namazın mı? Bizim atalarımızın abd olduklarını bırakmamızı, terk etmemizi istiyor. Namazın mı sana bunu emre ediyor, tavsiye ediyor dediler. Ev en nef fi emwalina ma neşa ya da bizim mallarımızı nasıl kullanacağımızı namazın mı sana emre ediyor? Yani biz istediğimiz gibi mallarımızı kullanamayacak mıyız? İnneke le entel halimur reshid. Hazreti Şuayb'a söylüyor kavmi, ''Mahakkak ki sen Halim ve Reşil'sin.'' Sen Halim birisin, bununla beraber rüştüne ermiş Kamil birisin. Niye böyle anlatıyorsun? Atalarımızın taptıklarına neden bizi iman ediyorsun? Malımızı dilediğimiz gibi harcayamayacağımızı neden söylüyorsun? Bunu sana selatın mı emrediyor, buyuruyor. Selat demek Allah'ın huzurunda duruş demektir. Yani sen Allah'ın huzurunda duruyorsun, Allah mı sana emrediyor? Selat bu sefer bu manaya geldi. Namaz yani. Kendi Kendisinin huzurunda durduğun mu böyle emrediyor dediler. فَبَشَّرْنَهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ Biz ona, İbrahim'e halim bir evlat, halim bir oğul müjdeledik. Kimdir o halim olan? O da Hazreti İsmail. Babası onu kurban etmeye götürürken ne demişti? İnşallah beni sabredenlerden bulursun. Kurban dedi beni. Allah yolunda beni kurban et böylesine halim. Ve ceza-i seyyiatin seyyiatun misluhu. Kötülüğün cezası yine aynı şekilde misliyle bir kötülüktür ceza olarak. Temmen aṣa ve aslih. Ama her kim ki her kim de affeder ve ıslah ederse Afederek ıslah ederse. Afederek ıslah ederse. Fe ecruhu Allah, Onun ecri Allah'a aittir. Allah onun ecrini, mükafatını kendi üzerine almıştır. İnnehu la yuhibbu Kesinlikle o zalimleri sevmez. Kendi kendilerine zulmedenleri, başkalarına zulmedenleri sevmez. Eğer biri sana bir kötülük yaparsa misliyle ona karşılık verebilirsin dedi Allah. Bu hak senin hakkındır dedi. Ama dedi eğer affedersen affedip ıslah edersen affedip onu kötülükten korursan kötülük yapmaktan korursan yanlış yapmaktan onu korursan onun mu? Mükafatı Allah'a aittir. Artık Allah ona nasıl bir mükafat verir? Onu bir tek Allah bilir. Ya eyyühellezine amin. Ey iman edenler, iman ettiğini iddia edenler. La tesealu an eşya'in tübze lekum tasu'ukum ve in ve in ha hina ey iman edenler Kur'an inerken sevmediğiniz hoşunuza gitmeyen gitmeyecek cevabı hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın eğer sorarsanız bu açıklanır. vurulur توبوا Allah'u anhu Eğer sorarsanız Allah bunu size beyan eder. Allah size beyan etmediğine göre affetmiştir. Hesap sormayacak. Sana vahyetmediği, emretmediği bir konuda seni hesaba çekmeyecek. Affetmiştir. Sorup başınıza iş açmayın. Vallahu غَفُورٌ حَلِيمٌ Çünkü Allah gafur ve وَحَلِيمٌ Nasıl anlamamız gerekir bu ayeti? Ayetler inmeden sahabe soru soruyor Resulullah Efendimiz'e şunu da yapmamız gerekir mi? Şunu da şöyle yapmak gerekir mi? Şunu terk etmek gerekir mi? Allah sormayın sorup başınıza iş açmayın dedi sorarsanız Kur'an indirilirken ona da cevap gelir bu sizin hoşunuza gitmez. Çünkü size yük getirir bu. Allah affettiğine göre, hesap sormayacağına göre, siz de sormayın. Sorup başınıza iş açmayın. Allah gafur ve halimdir. Eğer yanlış yapsanız bile Allah mahfuret eder, bununla beraber halim olarak size muamele eder. Evet, ne dedi? Yünezzelül Kur'an. Kur'an indirilirken. Kur'an bize de indiriliyor mu? Evet. Her anda Kur'an inmeye devam ediyor. Her anda bu böyledir. Ve her anda Tenezzelül Melaiketi ve Ruh. Melekler ve Ruh onu indirmeye devam eder. Onlar inmeye devam eder. Allah'ın vahyini indirmeye devam ederler. Ne zaman ki bir ayeti dinledik veya okuduk, onu anladık. O gönlümüze indi. O'na iman ettik. O ayet o anda bize inzal olmuş, inmiştir. Ondan önce o ayetten sorumlu değildik. Allah onu affetmiştir. Ama bu Allah'ın ayetlerini okuma ya da dinleme demek değildir. Hem okumaya, anlamaya çalışman lazım ama sen daha onu anlamamışsan Allah onu affetti dedi. Önce öğrendiklerini yapmaya çalış, bildiklerini yapmaya çalış. Öğrenmeye, çalışmaya devam et. Allah sana öğretir dedi. O sana indirir, vahyeder dedi. Sen sorup başına iş açma. Bildiğini yap, uygula, bildiklerini amel et. Allah gerisi sana öğretir dedi. Ama öğrendiğini eğer hayata geçirmiyorsan, amele dönüştürmüyorsan, hala sormaya devam ediyorsan başına iş açıyor, sırtına yük alıyorsun demektir. Önce bir öğrendiklerimizi yapalım, sonra öğrenmeye devam edeceğiz. Öğrendiklerimizi aynı zamanda uygulayacağız. Allah'ta korkma, Allah gafur ve halimdir. Sen bildiklerini amel yap, yapmaya çalış, başına da iş açma. el mülk Yevme izin Lillah Kıyamet günü için Allah buyuruyor. O gün mülk Allah'ındır. O gün mülk Allah'ındır. Neden Allah kıyamet günü için o gün mülk Allah'ındır? O gün mülk vahil ve kahar olan Allah'ındır diye buyurur. Bugün de mülk Allah'ın değil midir? Evet. Bugün de mülk Allah'ındır. Ama Allah emaneten Mülkü kularına teslim etmiştir. Yetkiyi teslim etmiştir. Yönetimi teslim etmiştir. Ama o gün hiçbir şeyi hiç kimseye teslim etmez. Hepsinden mülkü almıştır. Yetkiyi almıştır. Sahip olmayı almıştır. Çünkü burada imtihan gereği vermişti. Emanetini vermişti. Orada o emanetini alır. Hiç kimse de hiçbir yetki, hiçbir mülk yoktur. O gün mülk Allah'a aittir. يَحْكُمُوا <gülüyor> بَيْنَهُ evet. O gün Allah aralarında hükmünü verir. فَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمُلُوا الصَّالِحَاتِ ف۪ي O gün o iman edip salih amel işleyenleri için onlar Naim nimet cennetlerindedirler. Allah hükmünü veriyor. İman edip salih amel işlemişse onun yeri cennettir dedi. Vellezine <belumluğu> keferu ve kezzebu bi ayatina. Bir de ayetlerimizi inkar edenler ve ayetlerimizi yalan sayanlar. Fe ulaihellehum azabın mühim. Onlara da alçaltıcı Küçük düşürücü, rezil edici bir azap vardır. Yalanlayanlar, inkar edenler ve yalanlayanlar. İkisini evet, aynı kepeğe koyduğu Allah. Biri ayeti inkar ediyor, ben kabul etmiyorum diyor. Öteki ben kabul ediyorum diyor. Ayete iman ediyorum diyor ama gereğini yapmıyor. Bu ayetleri yalan saymaktır, yalanlamaktı bu ben müminim diyor, ayeti de kabul ediyorum, iman ediyorum diyor ama gereğini yapmıyor. Kur'an benim kitabımdır diyor, okuyor ama tersini yapıyor. Onun için buyurdu Resulullah Efendimiz, aleyhissalatü vesselam, insanlardan öylesi var ki, Kur'an okur, Kur'an onlara lanet eder. Bu Kur'an, kıyamet günü ''Ya şefaatçidir ya da davacıdır.'' dedi. Nasıl şefaat eder, etmiştir? Nasıl şifa olmuştur? Okumuşsa, anlamışsa, iman etmişse, amel etmişse ona şefaat etmiş oldu Şefaat buradadır çünkü. Ama okumuşsa, anlamışsa, iman etmemişse veya onu ahlaka dönüştürmemiş, amel etmemişse, onun için ondan davacıdır. Beni ciddiye almadı der. Beni hafife aldı. Beni yok saydı der. Ya da Uhud'u anlamak gibi bir derdi olmadı. Resmen dalga geçti burada. Alay etti onunla. Evet. Ayetlerimizi yalan sayanlar ya da inkar edenler onlara da alçaltıcı bir azap vardır dedi. ve هَا جَرُوا fi سَبِلِ Cennete kimler layıktır? Allah onu beyan ediyor. İman edip salih amel işleyenler. <gülüyor> Allah yolunda hicret edenler. Allah yolunda hicret deyince, hicret bitmiş bilir, hicret. Herkesin hayatında hicret vardır. Herkesin hayatında bütün Kur'an'ın ayetlerinin tecelli edeceği bir zaman vardır. O ayet o anda ona inmiştir yani. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, İslam'ı daha güzel yaşayabilmek için, daha güzel Allah diyebilmek için bir ev ötesine eğer biri taşınırsa Allah için hicret etmiştir. Başka bir mahalleye taşınırsa hicret etmiştir. Ama en büyük hicret dünyadan ahirete hicrettir. Kendi nefsimizden Allah'a hicrettir. Onun için ne buyurdu? Hepiniz Allah'a firar edin. Asıl hicret Allah'a firardır nefisten şeytandan dünyadan Allah'a filaktır. Hicret. Allah yolunda hicret edenler sume ev matu. Sonra savaşanlar, Allah yolunda savaşanlar veya ölenler. Ne yerzukennehum Allahu rizqan Allah onları güzel bir rızıkla rızıklandırır. Güzel bir rızık deyince aklımıza ekmek gelmesin. Güzel bir rızıkla rızıklandırır. En büyük rızık imandır. En büyük rızık marifettir. En büyük rızık kulun Allah'ın isimleriyle isimlenmesidir. Allah ile güzel olmaktır. Onun için kim rızıklandırıyor? Allah rızıklandırıyor hem de güzel rızkın hasen. ve inne Allah'a lehu khayrur râzikin Allah rızık verenlerin tek hayırlısıdır hayırlı rızkı bir tek Allah verir hayrı rızık söyledim. Allah katındandır. Allah'tandır. Dolayısıyla Allah'ın güzelliği. Leyt khilalnahum mudkhalan yerdevlehu. Muhakkak ki Allah onları razı olacakları bir yere koyacaktır. Razı olacakları bir yer. Allah cennet demedi bu sefer. onları razı olacağı bir yere koyacak. وَإِنَّ اللّٰهَ لَعَل۪يمٌ halim. Muhakkak ki Allah alim ve halimdir. Her şeyi bilendir, hilmiyle muamele edendir. Kimin neyi hak ettiğini bilendir, neye layık olduğunu bilendir, neyi istediğini bilendir. Ve hilmiyle muamele edendir. Evet, Allah halimdir, Kul da Allah'ın Halim ismiyle isimlenmesi lazım. Halim olması lazım yani. Helim olmak demek, güzel ahlaka sahip olmak demektir. Kızmamak, küsmemek, darılmamak demektir. Yanlışları affedip hoş görmek demektir. Kimin için? Allah için. Allah'a yakın olmak için. Allah'ın sevgisini hak etmek için, rızasını hak etmek için. Eğer Halim olmazsa Allah'ın diğer isimleri de üzerinde durmaz. Güzel durmaz. Onu insanı güzel yapan Allah'ın Halim ismidir. Diğer isimlerin güzelliğini açığa çıkaran, kıymet yer veren Allah'ın Halim ismidir. Söyledim biraz önce. Biri rahim olabilir, kerim olabilir, Afı olabilir ama halim olmazsa kerimse Allah biraz önce ayette buyurmuştu. Peşinden eziyet gelen bir sadakadansa güzel bir söz, güler bir yüz, güzel bir muamele, bir mağfiret ondan daha hayırlıdır dedi. Yani olmaması olmasından daha hayırlıdır. Eğer Halim ismi yoksa, Hilm ile muamele etmiyorsa aynı şekilde Rahim isminin tecellisi için de söyledim. Rahmet ediyor, merhamet ediyor ama Halim olmadığı için kızıyor, sıkıntıyı veriyor, beddua ediyor. Ama Rahim'dir. Rahmet tecelli etmiyor. Allah hepimizi Halim isminin tecellisine mazhar etsin inşallah. Allah hepimizi Halim ismiyle isimlendirsin inşallah. Peygamberleri için Hz. İbrahim, Hz. İsmail, Hz. Şuayb gibi nasıl ki onlara Halim dediyse Allah bizi de Halim dediği kullarından eylesin. Kardeşlerimizin sorduğu geçen hafta sordukları sorular var. Ben onlara önce bir cevap vereyim. Vakit yetmemişti. Geçen hafta cevap verememiştik. Bize İnfitar Suresi 6. ayeti tefsir edebilir misiniz? İnfitar Suresi 6. ayet Ya eyyühe'l insan mağarrake bir rabbike'l kerim buyuruyordu. Ey insan seni kerim olan Rabbine karşı mağrur eden nedir? Kerim olan Rabbine karşı niye böyle mağrur oluyorsun? Sen Rabbinin kerimliğini görmüyor musun? Kerim oluşunu, sana ikram edişini görmüyor musun? Hal böyleyken, seni yaratan o iken, sana suret veren o iken, ikram eden o iken, niye böyle mağrur oluyorsun? Niye böyle kibirleniyorsun, büyükleniyorsun, kendini bir şey zannediyorsun? Hem de Rabbine karşı. Bunu nasıl yapabiliyorsun? Hangi akılla bunu yapıyorsun? Hangi akılla Rabbini beğenmiyorsun? Rabbinin kelamını yeterli görmüyorsun? Dinini başka yerden öğrenmeye, başkalarından öğrenmeye çalışıyorsun? Seni böyle Rabbine karşı mağrur eden nedir? Rabbine güvenmiyor musun? Onun kelamına, sözüne güvenmiyor musun? O'nun Resulüne güvenmiyor musun? Niye böyle mağrur olup, ben daha iyi biliyorum diyorsun? O'nun senin için hayri dediği şeye niye hayri demiyorsun? Güzel dediğine niye güzel demiyorsun? Niye kendine farklı farklı, O'nun güzel demediğine güzel diyor, hayri demediğine hayri diyorsun? Sen O'ndan daha mı çok biliyorsun? Niye böyle mağrur oluyorsun? Senin Rabbine karşı böyle mağrur eden şey nedir? İlmin midir? Ondan daha mı çok biliyorsun? Aklın midir? Ondan daha mı doğru tercih yapıyorsun? Yoksa senin ona karşı bir gücün mü var? Yoksa sen aklını nasıl kullanıyorsun? Nasıl Rabbine karşı böyle mağrur oluyorsun? Ona itiraz ediyorsun? Ya da işini beğenmiyorsun? Güzel dediğine güzel diyemiyorsun. Yanlış dediğine yanlış diyemiyorsun. Hak dediğine hak diyemiyorsun. Onun ebedi dediğine ebedi demiyor. Fani dediğine ebediymiş gibi muamele edip ebedi görüyorsun. Bunu nasıl beceriyorsun? Evet. Ayet-i Kerime'de buyurdu, Allah yeri ve göğü altı günde yarattı, Allah bir günde yaratmaya kadirdir. Bu ayetin hizmeti nedir? Altı gün demek, gün demek zaman dilimi demektir. Dünyadaki gün 24 saattir. Allah mesela ayet-i Kerime'de ahiret günü için bin yıl dedi. Bin yıl. Bir gün sizin sayaya geldiğiniz bin yıldır dedi. Meleklerin inişi için 50 bin sene dedi. Bir günü 50 bin sene olan bir günde inerler dedi. 50 bin. 50 bin yıl. Bir günün için 50 bin yıl. Gün demek bir zaman dilimi demek, safha demektir. Safha. Evet, Allah bir şeye "Ol" derse olur. Ama İza erade şey'en em yekul lehu kun buyurdu. Allah bir şeyin olmasını dilediğinde ol der, o da olur. Olur değil yalnız. Kun fe yekun. Arapça bilinen kardeşlerimiz biliyor. Yekun, o da oluyor. Olmaya başladı. Olmak için evet, o süreç başladı demektir. Yekun. Kun fe ye deseydi, Ol dedi, oldu der. Manasına gelirdi. Ol deyince oldu değil. Ol deyince olur. Oluyor. Bu çok önemli. arkadaşlarım buraya dikkat etmesi lazım. Allah bir şeye ol dediğinde olur değil, olmaya başlar. Olma sürecine girer. Allah onun her şeyi bir zamanda yaratır. Bir vakit tayin etmiştir. Kullarına neyi öğretiyor burada? Sabrı öğretiyor. Acele etmemeyi öğretiyor. Kulununca buradan bunu anlaması gerekir. Allah ol dese "Kun fe yekun" diyebilirdi. Ol deyince oldu diyebilirdi. Mesela kader konusunu anlarken Allah biliyor o zaman yaratmasaydı, olmasaydı. Bilmek ayrı şeydir, görmek ayrı şeydir. Yani bunu biraz daha ileri alırsanız düşer. Düşerse ne olur? Kırılır. Hepimiz bunu biliyoruz. Ama bunun kırıldığını görmek ayrı bir şeydir. Bu durumda Allah'ın Alim isminin tecellisi farklı Oruç farklıdır. Yaratış farklıdır yani. Bir şeyin nasıl olacağını bilmek ayrı şeydir. O'nun olması için hükmetmek, O'nu görmek, O'nu tatmak farklı bir şeydir. Onun için Allah'ın Alim ismiyle Kadir ismi birbirinden farklıdır. Dilemesi, olması, ol demesi birbirinden farklıdır. Eğer burayı anlarsak, kaderi anlamak çok daha kolay olur bizim için. Bütün varlığı Allah insanın hizmetine, emrine vermiştir. Ama insanı kendisi için yaratmıştır. Yarattı, kulunun ne yapacağını evet bildi. Bu başka bir şey, bilmek başka bir şey, bunu tatmak başka bir şeydir. Kulluk demek, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak demek, abdiyet Allah'ın peşinden, rızası peşinde, sevgisi peşinde koşmak demektir. Bunu bilmek ayrı şey, bunu görmek, bunu tatmak ayrı şeydir. Müsaade edelim, Allah'ın bu kadar hakkı olsun kulunun sevgisini görsün. aşkını görsün. Allah değişini görsün. Seni seviyorum değişini görsün. Ben senin adının değişini görsün. Bu Allah'ın hakkıdır. Yani Allah kendisine hanife yaratmayı dilemiş, av yaratmayı dilemiş içinden birkaç tane kereste çıkmış. Bırak kereste de odun yanar zaten. Onun yeri de cehennemdir. Yani keresteleri var diye Aşık olmasın, kulu olmasın, abdolmasın, Allah işi yapmasın. Böyle saçmalık olur mu? Eğer sen odun gibi duruyor, odunluk yapıyorsan, zaten Allah münafıklar için öyle söyledi, onlar sanki diora yaslanmış kalaslar gibidir. Onların böyle tipine bakıyorsun, hoşuna gider. Bir şey zannedersin onları. Konuşunca, konuşmaları dinlenir yani diyor. Böyle konuşmayı da biliyorlar, münafık ya. Ama Allah onları kereste dedi. Bir oraya yaslanmış, kalas dedi, kereste. Odun, içi boş. Kulluk güzeldir. Abdiyet güzeldir. Allah'a aşık olmak güzeldir. Yanmak güzeldir. Abdolmak güzeldir. Bütün güzellik kulluktadır, abdiyettedir. Yoksa ben Rabbimi istiyorum, hadi aç perdeyi, hadi göreyim seni, hadi bana şunu ver, bu kulluk değildir. Senin kulluğu sevmen lazım, aşıklığı sevmen lazım. Sen müsaade et, bir de Allah seni sevsin. bir de seni maşık yapsın. Ama sen onun adına hüküm veremesin. Böyle bir hakka sahip değilsin. Ya da kendi odunluğunla bakıp, Allah niye böyle yaptı, şöyle yapmasaydı, böyle yapsaydı. Diyemezsin. Evet. Allah görmek istiyor. Bir anda yaratabilirdi ama görmek istiyor. Safa safa görmek istiyor. Herkesin anlayacağı şekilde Allah'ın da bir hazı vardır. Haz. Neden haz alıyor? Kulunun kulluğundan. Aşığın aşkından aşıgının maşhukun peşinden koşmasından o oh, hazzı alıyor. Bu onu hakkıdır. Zaten bütün isimler kulu içindir. Bir tek isim çift taraflıdır. Allah'ın Vedud ismi çift taraflıdır. Seven ve sevilmeyi isteyen. Seven ve sevgisine karşılık isteyen. Allah'ın Vedud ismi. Yani iman. İmanı istiyor. Ben seni seviyorum. Sen de sevgime karşılık veriyor. Binde bir, sonsuz bir denizyadan bir damla da olsa sevgini göstermek, göster diyor. Kalbinde zerre kadar iman bulunan cennete girer demek bu demektir. Bir zerre sende sevgi göreyim. Sende bir fedakarlık göreyim. Beni istediğini bir göreyim. Senden istediğim tek şey budur. Her şey senin emrinde, senin hizmetinde. Senden istediğim budur. Evet. Allah yaratmıştır, biliyor ama görmek istiyor. Hem tadıyor hem tattırıyor. Aşıklığı, maşıklığı evet. tadıp tattırıyor. Sevgiyi tadıp tattırıyor. Söyledim. Aradan kereste birkaç tane kereste gibi çıkmış, odun gibi çıkmış, tatsız, duygusuz, kalbi taş gibi bir şey anlamıyor. Direne bakar gibi bakıyor. O da oradan konuşuyor işte. Niye böyle yapmasaydı olmaz mıydı böyle yapsaydı? Başka bir emriniz var mı? Böyle konuşacağımıza Rabbimizi anlamaya, tanımaya çalışmamız lazım. Allah'ı tanıyanlarla beraber olmamız lazım. Onlarla beraber tanımamız lazım ve ne dedi iman ederken Harun'un ve Musa'nın Rabbine iman ettim dedi. Daha önce kendi kendine bir imanı vardı zaten. Yani Harun'la Musa'nın iman ettiği gibi iman ettim dedi. Bütün sahabe ne buyurdu? Amener-resulü bima unzile ileyhi min rabbihi Allah'ın Resulü kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman etti. Onun iman ettiği gibi, Resul'ün iman ettiği gibi iman etti. İman budur. Allah'ın resulüne, Allah'ın resulüne indirilene Resul'ün iman ettiği gibi iman etmek. Kendi bildiğimiz gibi değil, zannımız gibi değil. Ancak o zaman iman olur. Ne dedi sonra devamında? kıllım, hepsi. Amene billah. Allah'a iman ettiler. Önce Allah'a. Allah'a iman etmeden bir şey yok. Önce Allah'a iman ettik, Ve melaik ettiği. Sonra meleklerine. Allah'ın esmasından sonra sıra Allah'ın meleklerine imana geliyor. Onu da anlatacağız inşallah. Ve kütübihi. Kitaplarına. وَرَسُولِهِ Resullerine Önce böyle iman gerekiyor. Ama Resulün iman ettiği gibi. Zikirde ses tonumuz nasıl olmalıdır? Muhabbet geldiği zaman bağırdığımız zamanki durumumuz nasıl bir durumdur? Ev. Evet. Hoş görmek lazım. Allah'ın Halim ismini anlattım. Hepimiz birbirimizi hoş görmeliyiz. Yani Allah tornadan çıkar gibi bir kalıptan insanı çıkarmamıştır. Her bir insanın Allah ile özel bir hali vardır. Her bir insan Allah katında özeldir ve onun Allah ile özel bir hali, özel bir durumu vardır. Burada Allah'ın kulları arasında kıyas asla olmaz. Ben böyleyim, bu da böyle olsun, hiç kimse söyleyemez. Peygamberler de buna dahidir. Örnek almak başka bir şey, taklit etmek başka bir şey. Taklit et demiyor Allah örnek al diyor. İkisi birbirinden farklıdır. Biri secde ederken Allah'a kendini yakın hisseder, biri ağlarken kendini Allah'a yakın hisseder, biri bağırıp Allah deyince yakın hisseder. Onun için birbirimizin kulluğunu seviyoruz. Kim nasıl kulluk yaparsa yapsın, o, o anda kendini Allah'a yakın hissediyorsa, onu seviyoruz. Onun Allah'a yakınlığını seviyoruz. Niye seviyoruz? Allah seviyor da ondan. Ama biz kendi bakışımızla bakarsak bunu anlayamayız. Onun o andaki zahiri haline göre hüküm veririz. Gönül ehli insanlar, Allah'ı isteyen, Allah'ı seven insanlar Allah'a göre bakar. Allah'a göre bakanlardır. Allah bunu sevdi mi, sevmedi mi? Allah, Allah diyeni sever. Yeter ki gösteriş yapmasın. Yeter ki Allah değişi Allah için olsun. Yeter ki yani hele yapmasın kendini. Allah diyoruz. Birileri bundan rahatsız olur, o birileri kendini hesaba çekmelidir. Niye rahatsız oldun? Bu kurumda hali böyledir. Böyle Allah demiş. Bakması lazım. Allah bunu seviyor mu sevmiyor? Bu hali sevdim mi sevmedim? mi? Böyle bakması lazım. Sevdiyse biz de seviyoruz. Allah'ı da seviyoruz. Allah diyeni de seviyoruz. Nasıl derse desin. Nasıl söylerse söylesin. Elbette ki bir ve beraber olarak Allah demek gerekir. Ama biri bize uyamadıysa ya da farklı bir tonda Allah dediyse, bağırdıysa, sayha attıysa ne diyoruz? Bundan daha güzel ne var? Ölçümüz Allah'a göredir. Allah sevdiyse bize de seveceğiz. Bize göre değil. Yani böyle hepsi aynı halde olsun, aynı şeyde olsun demiyoruz. Allah'tan kulluğumuzun ne durumda olduğunu göstermesini nasıl, ne şekilde istemeliyiz? Allah'ın bize göstermesi gerekmiyor ki, biz zaten biliyoruz. Kulluğunu bilmeyen hiç kimse yoktur. Hiç asla kendimizi kandırmıyoruz. Allah bize göstersin mi istiyoruz? Allah gösteriyor. Allah Kur'an'ı boşuna indirmemiş, Peygamber'ini boşuna göndermemiş. Senin kulluğun neyle ölçülür? Kur'an ile, Allah'ın ayetleriyle ölçülür. Peygamber'in ölçüsüne göredir Ne kadar peygambere benzemişsen, onun gibi yapmaya çalışmışsan, kulluğun o derece peygambere benzemiş doğrudur ve güzeldir. Ne kadar ondan uzaksa o kadar yanlış ve uzaktır. Resulullah Efendimiz buyurmuştu Aleyhissalatu vesselam sahabeye size Allah katındaki yerinizi haber vereyim mi? Sahabe evet ya Resulullah. Allah katında bizim yerimiz nedir? Bize haber ver. Buyurdu ki her biriniz kendi gönlünüze bakın. Allah sizin gönlünüzde neredeyse siz de Allah katında oradasınız. Bakalım gönlümüze ama kendimizi kandırmadan, bakarken, kendimize taraf durmadan, nefsimize taraf durmadan, nefsimizden yana durmadan, Kur'an'a göre bakmamız gerekir. Kur'an'a göre, Resulü'ne göre bakmamız gerekir ki doğru anlamış olalım. Sen Allah için neyi yapabiliyorsan, neyi feda edebiliyorsan, neyi kurban edebiliyorsan, senin imanın bununla ölçülür. Ne kadar fedakarlık yapabiliyorsan Allah için, ne kadar affedebiliyorsan, ne kadar ikram edebiliyorsan, ne kadar hoşgörü gösterebiliyorsan, senin imanın ona göredir. Allah katındaki yerin de ona göredir. Biraz önce ayeti okurken Allah öyle buyurdu. Eğer bir yanlışın cezası, o yanlışla aynidir. Ama eğer biri affeder ve ıslah ederse, işte onun Karşılığı Allah'a aittir, dedi. Benim için böyle yap, dedi Allah. Sen benden karşılık mı istiyorsun? Benden seni sevmemi mi istiyorsun? Senden razı olmamı mı istiyorsun? Affet ve ıslah et, dedi. Allah katındaki yerimizi öğrenmek istiyorsak, ne kadar affedici, ne kadar ıslah edici olduğumuza bakmamız lazım. İnsan, her ne hata yaparsa yapsın Allah affeder mi? Evet. Okuduğumuz ayette Allah öyle buyurdu. Ey nefsini israf eden kullarım dedi. Kendini harcan kullarım dedi. Allah'ın rahmetinden umudunu kesmeyin. Allah bütün günahları, bütün günahların tamamını affeder dedi. Affeder, siler, olmamış gibi muamere eder dedi. Bununla beraber Rahmetinin içine de alır dedi. Ve gafurum rahim dedi çünkü. Ayetin sonunda. Allah Kur'an-ı Kerim'i koruması altına almıştır. Diğer kitapları da koruma altına almış mıdır? Allah diğer kitapların korumasını, ayet-i kerimede Allah buyurdu, o ümmetin alimlerine bırakmıştı dedi. Kendi korumasını almadı. Alimlerin korumasına, yani tevratı, hahamların korumasına, İncil'i papazların korumasına, yani o kitaba iman eden alimlerin korumasına bırakmıştı. Onları da tahrip etti. Kur'an-ı Kerim, Allah'ın göndermiş olduğu son kitaptır. Resulullah Efendimiz son nebidir. Onun için onu kendi korumasına aldı. Yeni bir kitap gelmeyecek, Resulleri gelmeye devam edecek. Yani Peygamber varisleri gelmeye devam edecek. Ama Allah'ın kitabını tarif etmedik, edemedik. Allah'ın korumasında olduğu için. Neyini tarif ettik? Şeytan ne dedi? Benim bu kitabı bunların elinden almam lazım dedi. Aldı. Ne dedi? Bu Kur'an çok yüce dedi. Yücelerden gelmiş. Bu Allah'ın kelamıydır dedi. ''Abdestsiz buna dokunma'' dedi. ''Kimse okuyup anlamasın, alimler okuyup anlayacak'' dedi. ''Onlar size anlatır'' dedi. Aldı böyle en yüksek astık, öptük, başımıza koyduk ama gönlümüzde koyamadık. Hayatımızın içine koyamadık Allah'ın kitabını. ''Eyle yaptık, çok yücedir'' dedi. Allah bunu kuruluna göndermiş, okusun, anlasın, yaşasın diye. Hazreti insan olduğunu anlasın diye. Nasıl Hazreti insan olunur, bunu anlasın diye. Hayat nasıl yaşanır, bunu anlasın diye. Her anda onun elinde olması gerekir. Biraz önce söyledim. Her insanın hayatında Allah'ın bütün ayetleri mutlaka tecelli eder. Kur'an onun gönlünde zaten. Mevcut. Mevcut. Yani bir insan Kur'an'ı ezberlese ne yapacağız onu, alıp yukarı mı asacağız? Ama o insan her yere gidiyor, abdest almayı da gidiyor. Gitmesin. Onun, o müsaftan ne farkı vardır? Ezber eder, hafızasında ezber eder, ezber ediliyor. Allah Kur'an'ı yücelerden aşağı indirmiş ki biz de ona tutunup, Allah'ın ipine hep beraber toprayacağız, sıkı sarılım dedik. Yücelere çıkalım diyedir arayı yine çıkalım diyedir. Evet, elimizden almış ama ne yapıyoruz? Şeytanın elinden kitabımızı alıyoruz. Eğer kitabı okumuyorsak, dinlemiyorsak bizim kitabımız yok demektir. Kitapsız bir kavim. Okunmadıysa nasıl senin kitabın olur? Anlamadınsa, ona göre yaşamadınsa Kur'an nasıl senin kitabın olsun? Peygamberi kendine örnek almadın. Onun gibi yapmaya çalışmadın. Onun gibi iman etmedin. Onun gibi yaşamaya çalışmadınsa o nasıl senin peygamberin olmuş, örneğin, önderin, rehberin olmuş olur? Lafta. Laf ile iman olmaz. Evet. Allah'ın emirleri kalbime geliyor. Namaz kılmak, bul olmak istiyorum ama bir türlü yapamıyorum. Bu durumda ne yapmalıyım? İmanda bir sorun var. İmanımız bizi harekete geçirmiyor demektir. Bizi harekete geçirmeyen, kulluk yaptırmayan iman, ölü bir imandır. Ya da baygın bir imandır, güçsüz bir imandır. Evet. Mutlaka kul olarak acziyet olabilir, eksiklik olabilir. Kul olmak ayrı şey. Herhangi bir emri yerine getirmemek ayrı şeydir. Hiçbir şekilde ona fetva bulamayız. Ne diyoruz? Acizlik yaptık, tembellik yaptık diyoruz. Ama kul olmak başka bir şey. Namaz kılmak ayrı, kul olmak ayrı bir şeydir. Abdo olmak ayrı bir şeydir. Abdo olacağız. buna beraber ibadetlerimizi de yapmaya çalışacağız inşallah. Evde baş gezmek, yarım kollu ile dolaşmak doğru mudur? Hiçbir sorun olmaz. İnsan kendi evi içinde rahatça dolaşabilir, baş açıck olabilir. Yazda sıcaktır, yarım kollu da olabilir. Tabii ki dışarıda kimsenin görmeyeceği şekildeyse. sormak isteyen var mı? Efendim öncelikle Allah razı olsun. Bu, bu sohbeti çok seviyoruz. Özellikle ailelerimizi de getirmek niyetimiz var ama sorunlardan dolayı getiremiyoruz. Buradaki sohbeti ailemize taşıyabilmek için, her buradaki sohbetin aynısını bütün ailemize yani, arkadaşlarımıza, akrabalarımıza iletebilmek için teknik olarak, teknolojik olarak yani CD olur, internet üzerinde olur. Bunu ailemize ve bütün etrafımızdaki dostlarımıza, kardeşlerimize iletmek için hangi konuda biz sunabiliriz onu özellikle yükseler. Evet. Arkadaşlar birazcık çekim yapıyor. Bu sohbetlerin aynı zamanda Kur'an tefsiri yapmıştık zaten. Hepsi şu anda internette mevcut. Arkadaşlar bu kadar bilgi verebilir. Hem de istediğimiz Esma'yı dinleyebiliriz. İstediğimiz surenin tefsirine bakabiliriz. İnternette hepsi mevcut. Kur'an TV olması lazım. Kur'an TV diye girseniz, sitede zaten hepsi mevcut içinde. Buna beraber Allah nasip ederse zaten arkadaşlar saçmayı yapıyor. Yakında inşallah Kur'an TV eğer yayına girerse ayrıca i̇nşallah. İnşallah. öyle bir imkanımız olur. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Bir de arkadaşlarla görüş görüşseniz ayrıca böyle CD olarak da verebilirler. Onlar gerekeni yapar yani. Her birimizin derdi Allah'a kul olmak, Allah'a abd olmaktır. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam hayatı boyunca öğrenmiştir. Allah ona vahyetmiştir. Öğretmiştir. Aynı şekilde o da sahabesine öğretmiştir. Yani bir yanda Allah'ın talebesi Kur'an'ın talebesi, öteki yanda sahabesine karşı, ümmetine karşı Kur'an'ın muallimidir, hocasıdır. Her birimiz için durum böyledir. Bir yandan Allah'ın ayetlerini, vahyini öğrenmeye çalışmamız lazım. Bir yandan da öğrendiklerimizi önce kendi ailemize, çevremize öğretmeye çalışmamız lazım. Hiç kimse benim öğrendiklerim, bildiklerim bana yeterdir dememelidir. Söylerse değişmeyi, büyümeyi, kazanmayı kabul etmedi demektir. Etmiyor demektir. Burada anlatmaya çalışırken mesela arkadaşlar, eski arkadaşlar biliyorlar. 20 senedir 20 sene doldu veya geçti tam bilmiyorum. Böyle anlatıyoruz hep. Hep anlatmaya çalışıyoruz. Eğer 20 sene boyunca biri anlatıyorsa, işi öğrenmiş demektir. İş onun için kolay demektir. Yeminle söylüyorum öyle değildir. İş öyle kolay değildir. Bu iş sadece bilme meselesi, anlatma meselesi değildir. Burada oturuyoruz, Allah'ın Halim ismini anlatıyoruz. Yani Allah'ı anlatıyoruz. En büyük ilim, en büyüge ait olan ilimdir. En büyük marifet, en büyüge ait olan, Allah'a ait olan marifettir. Dolayısıyla, en sorumluluk isteyen, en tehlikeli şeyde en büyükle muhatap oluşumdur. En tehlikelisidir bu. Anlatırken hep beraber Allah'ın huzurundayız. Allah Resulullah Efendimiz için buyurmuştu. Eğer o bize affen bir söz söylerse onun can damarını koparırız. Ne demek, bana at sen bir söz söyleyemezsin, benim söylemediğim bir şey söyleyemez dedi, söylerse ne yaparım, insanların anlayacağı şekilde söyledim can damarını koparmak demek, öldürmek demek değildir, hatta yok etmek demek de değildir, ondan öteye bir şey. Yani senin anlayacağın şekilde ne diyor, can damarını koparım demek, senin seviyende konuştu demektir Allah. Seni anlayacağın şekilde söyledi. O ceza tarif edilemez demektir. Allah'a akden bir söz söylerse, konuşan, eğer Allah adına konuşuyorsa, bir kelime yanlış söylerse, bir kelime yanlış söylemek yetmiyor yalnız. Bir kelime eksik söylerse, ondan da sorumlu. Mesela geçen hafta Şahfet iki saatten fazla sürmüş, baktım en son, Allah'ın şekur ismini anlatıyorduk, ben bitti zannettim yani. Vakit bitti, önümdeki kağıt da bitmişti. İndim orada, tam ramazada duracaktım. Nerede eksik kalmış? Evet, şurası eksik kaldı, burası eksik kaldı. Yanlış söylemek değil, eksik kalmış. Hamd ve Şükrü birbirinden nasıl ayırt etmemiz gerekir? Onu söylememişim. O anda Al Halbuki nota alıyorum bu buraya. O anda atmışız. Allah'ın Şekur ismi Kur'an üzerinde nasıl tecelli eder? Onu da unutmuşuz, ihmal etmişiz. Eksik kalınca bile kabul etmiyor. Bunun için her sohbet erişimimizde mutlaka terliyoruz. Sırıl sıklam oluyoruz. Bu sadece öyle bir şey anlatmak değildir. Allah bizi huzura alır ve hesaba çeker. Ağzımızdan çıkan her kelimeye hesap vardır. Bunu kontrol edebilmek için helim olmak lazım. Helim. Öyle kızgınlıkla eğer konuştuksa, hiç istemediğimiz, hesabını veremeyeceğimiz kelimeler ağzımızdan çıkar. İsterse bu kelimeler Allah adına olsun. Hesabını veremeyiz. Konuşurken iki düşünüp bir konuşmak lazım. Konuşurken Allah'ın huzurunda olduğumuzu unutmadan konuşmamız lazım. Onun hesabını yaparak konuşmamız lazım. Allah bunu neden söyledin dediğinde cevabımız olmalıdır. Yoksa konuşmayalım. Allah'ın hesabını yapmadığımız bir kelimeyi söylemeyelim. Eğer Allah adına konuşuluyorsa, din adına, İslam adına, iman adına konuşuluyorsa. Allah hepimizi hesabını veremeyeceğimiz hallerden muhafaza etsin inşallah. Hesabını veremeyeceğimiz kelimelerden, sözlerden muhafaza etsin inşallah.